Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala ali Muhammed. Arkadaşlar. Ahkamul hayd wa'nifas. Eee hayız ve nifas konuları biliyorsunuz bunlar e, kadınların halleridir kadınların özel halleridir ancak e, arkadaşların çoğu evlidir bu konuda e, bilmeleri gerekir ya da şu an ses kaydı olduğu için bu kayıtlardan inşallah faydalanırlar diye burayı geçmeyeceğiz çünkü fıkıh dersleri işliyoruz ve bu önemli meseledir önemli meselede de insanlar utandıkları için bazen soru soramıyorlar Veyahut e efendime söyleyeyim kızlar yetişiyor, belli bir şeye geliyor ancak anne ve anneleri özellikle onlara öğretemiyorlar bu konuları. Burada da inşallah biz bunu ihtiyaç duyuyoruz bu dersi. El haydu huve d maruf <öf> inden nise. <prices> hayız kanı kadınlar arasında bilinen bir kandır. <gülme> yani ne olduğu bilinen bir kandır. Ve en had de dat het kanon van het kanon van het kanon van het kanon van het belli bir belli yoktur. Belli bir kanon yoktur. Bu konuda adete uyulur. Bu konuda adete uyulur. O'nun az önce söylediğimiz gibi asgari ve azami sınırı yoktur. is de nifas kanı var. Yani kadınlardan gelen kanlardan bir is nifas. eerste. De eerste is de eerste. De eerste de eerste. is de 40 nifasla Bu Nifas la ilgili, Nifas doğum se gelen kandır. galan Bunu da Bunuda, bununda, ust senre, kas gündür. 40 gundur. Nietzin, chinkazen, je kahadiste, misalem, radiolan, hem rewaited, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, otururduk. 40 gün otururduk. Dolayısıyla yani bu ne demektir 40 gün otururduk? 40 gün ibadet etmezdik. Ancak bu azami süresidir. Ve <gülüyor> metara'ati tuhra qabl al-arba'ina ightasalat ve tuhurat. Eğer 40 günden önce temizlik alametlerini görürse ne yapar? Ik yani kan ur, temis den ur, jani, gustleder. Wij nistemarra biħed demmu bada l'erbayin, rtaselet, lietemememil, lietemimil erbayin, wa Anja, kijk, gunu sora, hala afedersen is kan gurmeedaam, derse, temis lenir. Ancak bu sefer gördüğü kan nedir? İstihaze kanıdır. Yani hastalık kanıdır. Anlaşıldı değil mi? Yani evet. kırk günü geçti ancak kan görmeye devam ediyor. Azami süre kırk gündür. Nifas olan kadın kırk günü geçtikten sonra ne yapar? Artık kırk günde artık temizlenir. Bundan sonra gördüğü kan istihaze kanıdır. Hastalık kanıdır. Bunun da fıkhı bellidir. Yani o zaman ne olacak? Nifas kanında ne yapamıyor? İbadet edemiyor. Yani namaz kılamıyor, oruç tutamıyor. Kırk günden sonra gördüğü kan istihaze kanıdır. Dolayısıyla gusl edebilir, ibadet yapabilir. Ancak her namaz için ne yapması gerekir? Bunları konuşacağız. Evet inşallah söyleyeceğiz inşallah. Ma yehrumû Bil haydi vel nifas. Peki diyor, hayız ve nifastan kişiye ne haram olur? Yani hayızlı bir kadın ne yapamaz arkadaşlar? Bu önemli bir başlıktır. Hayızlı bir kadın neleri yapamaz? Yahrumu Alal haidi ve nufasa'i ma yahrumu alel muhdithi ve tezidu alayhi. Vie Tahrim. Diyor ki, <gülüyor> burada abdestsiz olana, abdestsiz olan bir kimse neleri yapamıyorsa, hayızlı olan veya wat dediğimiz yani nifas olan bir kadın, aynı şeyleri yapamaz. Bir abdestli, neleri yapamıyorsa, bir abtestige vrouw kan doen, een abtestige veya nifaslı bir kadın da aynı şekilde bunları yapamaz. Yalnız ona bazı ziyadeler var. Ona bir şey daha ziyade var. Essevm ne yapamazmış? Oruç tutamaz. Oruç tutamaz. Nasıl ki abdestsiz namaz kılamaz bir kimse. Hani dedi ki abdestsiz olan için aynı şekilde bu şey olan da bu nifas olan Veyahut lohusa olan kimse de aynı şekilde ne yapamaz? Namaz kılamaz. Bir de bir ziyade var oruç tutamaz. Niçin? Ve tagdihi izet tahurat ey. Temizlendikten sonra ne yapar orucu? Kazasını yapar. Buna dikkat edin ben bir yere geleceğim çünkü burada. An muadete radiyallahu anha. Muaze isminde bir sahabi kadın. Diyor ki Kalet Seeltu Aişete Kultu. Ayşe'ye sordum. Ayşe annemize radiyallahu aleyhi. Kultu Fakultu ma belul haidi Takdis ve la takdis saleh Niçin diyor yani ona sordum niçin Hayızlı bir kadın namazı kaza etmiyor da orucu kaza ediyor. Galat Ayşe annemiz ona dedi ki: "Kana yusibuna zalika ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fen'amru biqada'i's savm ve la'n'amru biqada'i's salah." Diyor biz Resulullah aleyhissalatu vesselam döneminde Başımıza bu geldiği zaman yani ah buyurun aybaşı olduğumuz zaman lütfen şunu cümleye dikkat edin. Ben bu cümleyi niçin okuyorum? Bu Mustafa İslamoğlu taifesi ne diyorlar? Evet, daha daha. Evet. Evet. Evet. Orada bu iddiaları olduğu için bakın hadis bu. Bu hadisi tevil ediyorlar. Hadiste Ayşe annemiz, annemiz diyor ki feno'maru bi shununla emrolunurduk diyor. Bi qada' is-savm namazı ze şey, orucu kaza et mekle. la nu bi is sale. ve e, biz diyor emrolunmazdık namazı kaza etmekle yani namazı kaza etmezdik orucu kaza ederdik. Bu da diyor ki feno'maru bi is-savm bu İslamoğlu tarif tayfesi diyorlar ki Ve nükmeru bi kada. Kada demek yapmak demektir. Yani bir şeyi yerine getirmek. Diyorlar ki o zaman hayızlıyken oruç tutulabilir buna dayanarak. Ve nükmeru bi kada is-savm. Yani biz aybaşı olduğumuzda orucu tutmakla emir olunurduk. Anladınız değil mi verdiklerimi anayı? He, kada, kada demek yapmak demektir. Bir şeyi yerine getirmek anlamındadır. Bunu böyle, işte bu hadisi getirerek, niye bu? Çünkü biliyorsunuz bu karaktersiz adam en son söylediği, iki gündür söylediği Adem'in babası yoktur. Bunu gördünüz Abi. değil mi? Şey vardır diyor ama biz yoktur. Rabbim hala bana öyle söyletiyor yani. Ee, diyor ki Adem'in diyor babası vardır diyor. Adem diyor Allah He, e, i̇nsan suresinin ayeti. ikinci ayetini diğer ayetleri halbuki Allah Azza ve celle ayette diyor ki Adem'in durumu diyor Şey, İsa'nın durumu diyor, tıpkı Adem gibidir diyor. Babası. Evet, onu, e, onu babasız yarattı, onu da topraktan yarattı. Ve daha birçok şey, daha birçok ayet var da, yani biz dedi de, diyoruz ona, soru sorduk. Dedik ki, tamam, Adem'in babası var diyorsun. Tamam, buyur bize söyle kimdir onun babası? Annesi de var diyor, babası da var diyor. Tamam peki, peki onların babası kim? Onların, onların, onların... Yani şuna mı gelecek? Haşa. insanlığın başlangıcı yoktur. Haşa. Buna mı gelecek? Dolayısıyla bunlar İslam'ın ruhuyla oynayan karaktersiz insanlar. Subhanallah. Allah Azze ve Celle de onların yüzlerini gösteriyor. Şahsen ben kalbim onlara öyle bir buğz ediyor. Öyle bir tiksiniyorum ki yani ve bunlar daha da saçmalayacaklar. Görün bakın. İşte buradaki şu cümlesini. Biz şunu da biliyoruz. Bu cümlede fenumaru bir kada biz orucu kaza etmekle emrolunurduk. E bunu anlamak için ne yapacağız? Daha diğer hadisler, diğer sözler. Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam birazdan gelecek. Diyor ki Allah'ın indinde diyor kadının hayızı diyor Aleyhisselat Vesselam ya altıdır ya yedidir diyor Aleyhisselat Vesselam. Geriye kalan 23 günde diyor Aleyhisselat Vesselam ya 23'te ya 24'te diyor. Temizlen. Orucunu tut ve namazını kıl diye emrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin geriye kalan. Bir başka kadın da Ayşe annemize soruyor. Diyor ki biz diyor niçin aynı bu soruda başka bir rivayette pardon diyor ki Yani biz diyor niçin diyor namazı orucu kaza ediyoruz da namazı kaza etmiyoruz. Diyor sen harici misin diyor ona haruri yani harici demektir. Yani aşırın aşırı gidenlerden misin anlamında. Çünkü bu dinin sahibi böyle emretmiştir. Bitti gitti. İşte bunlar bu tebirlerle maalesef e, burada böyle bir şeyin peşine düşüyorlar. Ve lâ Böyle bir emir bize verilmiyordu. Bi is sala. Ey namazı kılmakla emir olunmazdı. Onlar ise derler ki hayızlı kadın oruç tutabilir. Maalesef böyle bir hastalıkları var. E tabi ben şimdi burada raci olanı söylüyorum ama onlar bunu söylüyorlar. Ama bunun delili ne? Kimisi diyor on beş gün, bir kimisi diyor on gün. Tabii işte attır. Ancak biz diyoruz ki raci olan görüş bunun bir sınırının olmamasıdır. Ve şurada bir tavsiyedir. Her kız çocuğu ilk adet olduğu dönemi annesi bilmesi gerekir. Ve ona diyecek ki kızım bunlar senin adet günündür. Yani... Kaç gün artık? Altıdır, beştir, yedidir. Bak adı üzerinde adet. Yani adettir bu. Ve bunu takip edecek. Yani bilecek ki hangi kanı adettir, hangisi istihazedir. Yani bunu bilmesi için. Şimdi bizim çocuklarımız cahil yetişiyor. Bunlar öğretilmiyor. Dolayısıyla bilmiyorlar. Bilmedik ama yani bunun adı yok. Onun adeti bunun adını koyar. Ha bazen istisnalar olur. Bir gün fazlası, bir gün eksiği. Ancak bunun adettir. Bu e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu haber vermiştir ve birazdan gelecek olan hadislerde ama genelde hani derler ya tabiacağı ise ortalama yedi gündür. Hocam kan harici şey gün harici kandan da anlayamıyor musun hangi? Tabii şey, ki. He, yani, siyah kandır he onları inşallah açıklayacağım. Evet yine bununla ilgili el vaktu fil ferç liqoulihi taala Rabbimiz subhanahu wa taala yani af buyurun.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 Wale, takarabu, takarabu, hunne hatte jadhun. Onnartem is de ingeja kaleurumnara jaklachmijn. Feide, feide tataharne, feide tu hunne min haitu, emerakumulla. Anja onnartem is de dictansura Allah hun, size emreti gibi onnara jaklachmijn. Ja, en het is Ne temis olduk Anna, Sjurjurjur, bir surae, cher is cimanın yapılmayacağı anlaşılıyor burada. Ve kavlihi isna'u kulli şey'in illa nikah. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor. Her şeyi yapınız ancak yani her şeyi yapabilirsiniz illa nikah. Nikahtan. Ee buradaki nikahtan kasıt cimadan sakınınız diyor Aleyhissalatu Vesselam. Yani o haldeyken. Yoksa Yahudiler biliyorsunuz beraber yemek yemezler. Efendime söyleyeyim bazı içlerinde bazıları. Aynı sofrada oturtmuyorlar. Onları böyle ikinci sınıf insan muamele şey yapıyor. Ya, böyle şeyleri var ancak bunlar doğru değildir. Allah Azze ve Celle onun ne olduğunu az önce okuduğumuz ayette bizlere haber veriyor. Peki haizli olarak. Ya Hanişseyin cümanın yanı sıra aleyhi eli şeyler de var baba baba yani nereye hani evet nasıl ay oğlum şey çabuk gidecektim vallahi vallahi vallahi demin yarım kilo tatlıyı götürdün nasıl adamsın tamam Zine haydi haydi ya, ee, biraz daha bekle hadi bakayım şey baba evet demin okuduğumuz Bakara suresi 222. ayet Hoekmo men ete haide, zijn neded in Benanlamadon. Zadig afdeling, Ferjil en Birleshme den Uzacht u raad, Gimanandishunda, e, Afbuirun, Jaani Upmessi, Wejahu, nebini Michel, Serbestriani, Nedibdal van Azolla. Yani nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Sonrası herhalde ben öyle biliyorum hani yok buraya da hani şey yapamaz. Her <gülüyor> burhanek hani bize delil getir. Hemen sana uyalım buyurun. Benim bildiğim değil ben şafir, delilim şafir diyeceksin. Ben Hayır. Şimdi da bazı baktım, diyorlar ama. ki dizlen göbek arasına. Dizlen dizlen şey arasına. Dizle göbe arası. göbek arasına. E, Peştemal bağlanması yani sakınmak için. O artık kişi kendi bilir. Oradan uzak dursun da peştemal mı bağlar? Başka bir şey mi yapar? Aynı der mi hocam bu? Hayır, aynı değil bu. Kişi kendi, o bir tavsiyedir, emir değildir. Tavsiyedir. Yani bir hocanın, bir e, üstadın tavsiyesidir. Peştemal bağlaması, kişi nefsine güvenemiyorsa, kendi nefsine güvenemiyorsa, o zaman ne yapacak? Peştemal bağlayacak veyahut ne ne bileyim yani e, altı kapalı olacak her neyse yani bunlara ben pek girmeyeyim ama doğrusu nedir kişi cima haramdır. Allah azza ve celle ne buyuruyor ayette demin Bakara Suresi 222'de uzak durun onlardan yani birleşmeyin. Aleyhissalatu vesselam da bakın dikkat edin veli kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem isna'u kulle şey'in illa nikah. Her şeyi yapınız Yani kişi istediği şekilde davranabilir. Tabi ona haram olan, yasak olan bölgeler bellidir. Onun dışında yani kişinin dokunmasında, öpmesinde bir beis yoktur. Ancak cima yapmayacak. Tamam. Peki hukmu men ete haide. Peki bunun hükmü nedir yani kişi beraber olursa? Affedersiniz yani hayızlı olduğu halde bir kadınla beraber olursa hükmü nedir? Kale'l imamun nevevi radiyallahu rahimahullahu. Ik heb een ilgili veel in de een Muslim bent, dan is het een heel veel in de tijd. Ik heb een heel veel in de Ik heb een heel veel in de tijd. Ik heb een heel veel Ik een een Ik Ik Ne diyor? een heel gemakkelijk. Als je een kaafje hebt, dan is het een kaafje. Als je een kaafje hebt, dan is het een kaafje. Als je een kaafje hebt, dan is je een je is dan een Walew فَعَلَهُ إِنْسَانٌ غَيْرَ مُعْتَقِدَنْ حِلَّ Ancak helal olduğuna inanmaksızın bunu yaparsa. Yani biliyor ki yaptığı iş haramdır. Helal, e, onu helal sayarak yapması neydi? Evet, kişiyi kafir yapmasıdır. Niçin? Çünkü Allah'ın haramını helal yaptı. Bakara suresi 222. ayete muhalefet etti. Ancak yaptı. Bunu yaparken de biliyor ki haram işliyor. Onu helal yapmadan, yani onun haram olduğu inancıyla böyle bir hatanın içerisine düşüyor. Evet. <met $2> Fıin kana nasiyen ou jahilen unutarak yapmışsa veyahu cehaletinden yapmışsa bi wujudil hayt ou jahilen bi tahrimi ya da haram olduğunun cehaletindeyse yani bilmiyorsa haram olduğunu böyle bir şekilde yapmışsa beraber olmuşsa ev mukra, ev fe la ithme aleyh ya da yani bilmeyerek istemeyerek yapmışsa bu kişiye diyor bir şey yoktur niye çünkü cahilliğinden yaptı veyahut haram olduğunu bilmiyordu hani burada cehaletin de özür olduğu ortaya çıkıyor değil mi arkadaşlar O zaman ona bir şey düşmüyor. Bakın dinden çıkmıyor. Kefaret evet. kefareti de yok. Kişi mesul Ama geleceğiz. وَاِنْ وَتِئَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالْحَيْدِ وَالْتَّحْرِيمِ Ancak biliyorsa ki hayır nedir? Ve haram olduğuna bildiği halde bunu yapıyorsa muhtaram, fakat تَكَبَ maasiyeten كَب۪يرًا O zaman bu kişi büyük, büyük, günah. büyük günahkardır. <gülüyor> büyük günah sahibidir. Büyük günah işlemiştir arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bir durum var. Üç fıkah çıktı. Üç hüküm çıktı değil mi? Ne kadar Bu din nasıl bir din ya Rabbi? Yani iman ettik. Birisi ey, kafir oldu. Helal yaptı. Bir diğeri cehaletinden yaptı. Ona hiçbir şey düşmüyor. Üçüncüsü biliyor. Ve bile bile yapıyor. ozaman zaman büyük günah onda irtikavet, etmiştir. etmiştir. Büyük günah sahibi olmuştur. Nesse, chef, ala je wijde ennehe kebira. Je wijde, je wijde, je wijde, je wijde, je wijde, je wijde, Yani tövbe etmesi gerekiyor. Ve fi wucubil keffarati kavlan. Ve bu konuda kefaretle ilgili iki görüş var. Yani peki ne yapacak? Tamam tövbe etti. Bize bununla ilgili bir kefaret vermesi gerekir. Peki nedir bu? Diyor ki, yani diyor, ben derim ki bu iki şey var derken, iki görüş var diyor ama diyor, ben derim ki diyor, مؤلف <تصفيق> والقول Raji راجح olan görüş wujubul Kafarati li hadisi ibn Abbas radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi alladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'idun qala bidinarin aw nisfi dinar ibn Abbas'tan gelen bir rivayet var diyor ki Aleyhissalatu vesselam'a e bu sorulduğu zaman, ve diyor ki, ya bir dinar dinar <gülüyor> Die beeldinner, we al die set was salam, die in Abbasan rewijdt, die had die stadjurkie, die al dinar naam, die dinar die sidjurkie, die al die naam, die al die naam, die al die naam, die al die naam, die al die naam, die de die Ja, die al die naam, die al die naam, die al die naam, die en frieki, beide eeuwen die demi wa eeuwig zijn. Burada ki eeuwig zijn, japul afedersen, Burada, adetinin ilk günleri mi son günleri mi Olduğundandır diyor bum ellif, diyor. Ben bunu tercih ediyorum diyor. Niçin? Çünkü başka hadislerle bunu destekliyor. <gülüyor> lima rui an ibn Abbas mawqufan in Asaba fi fauri dami tasaddaqa bidinarin wa in kana fi fenis fansf dinar eger e, hayzinin baslarinda yapmissa bir dinar verir sonunda yapmissa böyle bir şey o zaman yarim dinar verir bunu da kim söylüyor ibn Abbas söylüyor bakınız ne yaptı ibn Abbas Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in bu hadisini ayrımını daha sonra yaptı. Aleyhisselatü Vesselam dedi ya yarım verir ya bir verir. Ibni Abbas'a başka zaman sorulduğunda diyor ki eğer başındaysa, hani ney af buyurun, yani kadın yeni temizlenmiş, gitmiş, şey yeni temizlenmiş diyorum, yeni adet olmuş, birlikte olmuş ama sonu başkadır. Belki sonu olabilir, genç adamdır, dayanamamıştır, başına bir hal gelmiştir. Bu sebeple, O zaman diyor yarım dinar. Burada böyle bir ayrım yapılmıştır. Evet. Şimdi kısacası bir de istihazeye değinelim. İstihazeye değinelim. İstihaze hiye damun yahrucu die is een heel groot probleem. Deze is een heel groot probleem. Deze is een heel een heel groot probleem. Deze is een heel groot probleem. Deze is een is een heel فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عاداتها فهو استحادته لقوله صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيدتك ثم اغتسلي وصلي diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam seni şu ana kadar tutandan kime söylüyor bunu Li ummi habibe ummi habibe diyor ki Aleyhissalatu vesselam umkiti kadra ma kanat tahbisuki haydatik thumma ightasili ve salli diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hayzının seni tuttuğu kadar dur ondan sonra diyor temizlen ve e, namazını kıl yıkan ve namazını kıl ve in kanet mumayze ta beyne ddemeyn fel ma'ruf eğer kanlar arasında şey kalırsa yani e, tercih yapamayacak durumda olursa o zaman bilsin ki hayız kanı affedersiniz siyah olan bir kandır siyah olan bir kandır Ve is de Onun dışında kalan de nedir? is de kanıdır. Yani kanıdır. Açık değil is evet. de açıktır. Evet. Diğeri is de kans. Evet. Li is li binti is de kans. De haydi fe de esvedun maruf. kans Allah Resulü kans. Vesselam Fatıma binti de Hubeyş'e diyor ki Inda kan de de muhaid ayiru o siyah bir qandır. Alaih satt wa sallam buna habir veriyur. Faamsiki ani salah. Bakendig hetedin. Faamsiki ani salah. Namaz nu burda qlma duur. Alaih satt wa sallam. Hangj kan da? Evet. Yani hijz kan da. Alaih satt wa bizzat duur. Ki burda sen namaz qlma. Faida kan de de aakhru ayir diir Vet wedde, é, én nam hij hoeveel. Hij verdrukt o weer kans. Ze al, Çünkü o ancak een kandır. Yani bir damardır. O damardan gelen bir kandır. Ve subhanallah. Bir mescitte yani bir namaz için bir camide dediğim gibi bir imam şeye dedi ki. Birinin eli kanadı onu gönderdi. Bir şeyler yaptı. Ben dedim ki niçin onu gönderdin? Yani bu adam namaza duracaktı. Abdestin necis olduğu ile ilgili bana delil getirir misin? Baktım bana Vehbe Züheyliden tabi oradan getirmiş bu hadisi getirmiş ve bu hadis o bir damardır. Bir damardan çıkan bir kandır diyor Ali Vesselam. Bana bunu getiriyor. Subhanallah. Yani kadının fercinden akan kanla Diğer kanını nasıl bir tuttu ve ben ona dedim ki sen niçin hadisin devamını kime söylemiş ne zaman söylemiş nerede söylemiş oraya gettirmedi bu delil getiren arkadaş. Ben onu uyarınca inşallah o da anladı herhalde meseleyi. Çünkü aleyhissalatü vesselam kadınlara özel bir halden bahsediyor burada. Herhangi bir şey söz konusu değil. <gülüyor> Evet. fijn Mustahadatan meestadde, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, gibi en, en, en, adet en, en, en, en, li binti binti ee, Hamne hamna binti cahsha rasulullah alayhi salat wa salam diyor ki inne ma hadhihi rakdatun min rakdatish shaytan bu diyor muhakkak ki şeytanın tekmelerinden bir tekmedir diyor alayhi salat hangisi için söylüyor bunu evet istiaze kanı için söylüyor fatahayyadi 6 ay Altı gün diyor, şu kapıyı açar mıyız biraz? Yani böyle ya da pencere fark etmez. Ee, altı gün diyor, hayız kal. Ya da yedi gün. Demek ki ne kadarmış hayız günü? Aleyhisselatü vesselam diyor, yedi, altı veya yedi gündür diyor. Fi Allah'ın ilminde diyor, bunlar böyledir diyor. Altı veya hud yedidir. Sonra ne yap? حتى إذا رأيت أنك قد تهرت فاستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين أيام أيامهن وسومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعليه في كل شهر كما تحيد تحيد Nisa'u wa kama yadhurruna lim, e, limayqati haydihinna wa tu wa tuhrihinna Ali dikkat edin diyor ki 7 gün veya 6 gün hayızlı kal ondan sonra diyor geriye kalan 23 gün veya 24 günde orucunu tut namazını kıl ey yani temizlen ve ondan sonra da bunları yap buyuruyor Son olarak son olarak ahkamul mustahade yani istihaze gören bir kadının hükmü nedir? La yahrumu alal mustahadati şeyun. Ona hiçbir şey haram olmaz. Ona bir hani o birilerinde neydi? Namaz kılamazdı, şunu yapamazdı ya da Kabe'yi tavaf edemezdi. Kabe tavaf etmek de namaz kılmak gibi olduğu için Ona bir şey demiyoruz. Yani aynı. Ey namaz kılamaz, oruç tutamazdı. Ancak istihaze gören kadın için durum böyle değildir. مِمَّا يَحْرُمُوا بِالْحَيْدِ اِلَّا اَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْوُدُوعُ لِكُلِّ صَلَهُ Ancak her namaz için ne yapması lazım? Abdest alması gerek. Tamam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 Evet. Doğrudur. O da var. Ee, evet. Doğrudur. Yani öğle ikindi birleştirmeden ziyade öğleni ikindiye yakın yani öğlenin son vaktinde kılıyor. İkindiği ilk vaktinde. Yani bir gusulle bunu yapmak için yani veya bir e, abdestle. Tamam? Hocam peki... Bu cümleyi bitirelim o soruyu alalım olur mu? Daha iyi olur inşallah. Çünkü bitireceğim burayı. Evet. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem li binti Abi Hubeyş. Fatima binti Abi Hubeyşe Allah Resulü wa salam ve sellem buyurdu ki li kulli salah" Her namaz için ne yap abdest al. Ve yüsennu lehel el guslu li kulli salah. Ancak her namaz için gusletmesi kendisi için nedir? Sünnettir. Ama her namaz için abdest alması kendisi için nedir? Vaciptir. Evet yani bunu yapması gerekir. Kema marril aghsal mustahabba. Ey bu onun için yani müstahap olan bir eee sünnet olan bir şeydir. Dolayısıyla Burada inşallah bu konuda inşallah gördüğümüz dersler bizlere yardımcı olacaktır. Ee, Allah Azze ve Celle cehaletimizi gidersin, bizimle bizi ilimle amel edenlerden kılsın. Amin inşallah. Ve ezavallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala yali Muhammed. Subhaneke bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk.